Namazla ilgili birkaç ayeti vurguladıkları manayı da paylaşmıştık. Değil mi? Öyle hatırlıyorum. Tamam. Şimdi. Ha yine namazların kısımları üzerinde de durmuşuz. İyi. Şimdi şüphesiz şöyle yazın. Kaç kelime yazalım üzerinde duracağız sonra. Namaz mükellefiyetinin şartları diyorsunuz. Namaz mükellefiyetinin şartları. Bir, İslam. İki, Vüluh, yani ergenlik. Üç, Akıl. Namazın kabul olması için, ibadetten sayılması için, kişinin borcunu üzerinden düşürmesi için, Allah'a kulluk borcunu üzerinden düşürmesi için ne olması lazım? Bir, Müslüman olması lazım. İki, ergenlik çağına girmiş olması lazım. Üç, akli dengesinin yerinde olması lazım. Genellikle hep akıllı önce yazarlar, bariğ buluğu sonra yazarlar, ben tersini yaptım. Niye? akıl bali diye diye ikisini hep aynı şey zannediyoruz da onun için. Ben de hep vurgulamak zorunda kalıyorum. Akıl olmasa ayrı şeydir. Bali olmasa ayrı şey. Daha akıl baliğ olmadı diyorlar. Kime diyorlar? 11 yaşındaki çocuğa cin gibi akıl. Anasını da kandırıyor, babasını da kandırıyor. Herkese pabucu ters giydiriyor. Çocuk hala akil değil diyorlar. Akıl ama baliğ değil, ergen değil. Cin gibi. Her şeyi de Hele şimdi bilgisayarlara, telefonlara senden çok akılları geliyor. Şimdi dolayısıyla akil, tekrar diyorum. Nedir? Akıldan edilen akli dengesi yerinde olan kastediliyor. Bari'den ergenlik çağına girmiş olan kastediliyor. Anlaşıldı? Pekala burada bir soru gündeme geliyor. Ney? Mümeyyiz çocukların ibadetleri nedir? Mümeyyiz çocuk kime deniyor? akli dengesi yerinde iyiyi kötüden ayırma temyiz deniyor buna. Ayırma demek. Ayırma gücüne sahip ama aklı yeterli olgunluğa ulaşmamış demek. Yani ergenlik devresine henüz girmemiş demek. Genellikle temyizin yaşı 7'den başlatılır. Ergenliğe kadar sürer. Ama temyizin ön yaşı yoktur. Çünkü bazı çocuk var 5 yaşındadır. Dediğim gibi hani büyükleri elekle suya gönder getir derler ya öyle cincindir. Her şeyi aklaya erer. iyi kötü her şeyi ay ayırır. Mesela kız çocukları genelde genelde bu şeyi daha çabuk yakalarlar. Olan çocuklarından da farklıdırlar. Daha çabuk yakalarlar. Neyin hoşa gittiğini, neyin hoşa gitmediğini, annesini kızdırdığı zaman nasıl gönül alacağını Nelerden hoşlandığını bilerek onları gündeme getirerek işin içinden çıkmayı başarırlar. Dolayısıyla belli bir yaşı yoktur ama 7 yaşında başlatmakta kolaylık vardır. Bunu biraz da şuradan kaynaklanıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor? 7 yaşına gelince çocuğa namazı emredin. Emredin deyince asker gibi anlamayacağız bir de onu anlıyoruz. Yani karşına alacaksın rahat hazır ol namazını kıl demeyeceksin. Ne yapacaksın? Artık yavrum gel. Sen de namaz kıl. Gel abdestini al. Gel beraber duralım. Öğle namazını kıldır mı? Akşam namazını kıldır mı? Kılarsan Rabbim sana ecir verir. Kısaca onu ne yapacaksın? Namaza kılmasını ondan artık isteyeceksin ve bunu alıştırmaya çalışacaksın. 10 yaşına gelince demek işte biraz daha iş e, dayatmaya dönecek. Bir nevi ne diyor? 7 yaşından 10 yaşına kadar 3 yıl daha yumuşak bir devre geçecek. Tamamen teşvik dolu. tamamen ona... 10 yaşından sonra hala alışkanlık kazanmamışsa sıkıştırma devresi başlayacak demektir. Ergenlik çağına girince de mesuliyet devresi başlayacak demektir. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde 7 yaşının geçmesi de temyiz yaşı için yine örnek olarak kabul ediliyor. Ama bu da nedir? Bağlayıcı değildir. Çünkü 7 yaşında çocuğa emretmek, namaz kılmasını istemek, alıştırmaya çalışmak başka şeydir. Temyiz için sınır çizmek farklı bir şeydir. Ama 7 yaşında kolaylık vardır. Şimdi gerisin geri dönelim. Pekala bu yaştaki çocuk, öbür çocuklardan farklı. Namaz kılabiliyor, oruç tutabiliyor. Diğerleri oynamaya giderken iradesine hakim olup camiye gelebiliyor oturup dersini çalışabiliyor, oturup Kur'an-ı Kerim okuyabiliyor. Böyle bir çocuk diğerlerine karşı ecir kazanmaz mı? İbadeti makbul olmaz mı? Evet, böyle bir çocuk namazını, ibadetini yapan çocuk ecir kazanır ve mümeyyiz çocuğun, temyiz çağındaki çocuğun ibadeti geçerlidir. Tamam. Ancak mesul değildir. Yani kılamadığı namazlardan mesul değildir. Şahsi için geçerlidir. Bitmedi, bitmedi. <gülüyor> Şahsi için geçerlidir. O ya. Annesi, babası da ne olur? Bu ibadete vesile oldukları için, zemin hazırladıkları için, yavrularıyla uğraştıkları için, çocuklarına bu şuuru aşıladıkları için, onların naz danışlarına bırakıp kaçışlarına katlandıkları için, yeniden sevdirmenin yollarını buldukları için, ne yaparlar? Ecir kazanırlar Bunu nereden anlıyoruz? Bir yapısından anlıyoruz. İslam'ın ruhundan. Ama ondan öte bununla ilgili nas var mı? Evet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hacca gidiyor. Belli bir kavşakta öbür taraftan gelen yeni bir kabilenin insanları ile karşılaşıyorlar. Peygamber Efendimiz'e gören herkes yaklaşıyor, selam veriyor, konuşuyor. Bir kadıncağızın dikkatini çekiyor. Kim bu adam diyor. Yanındakiler Allah Resulü diyorlar. O Resulullah. Bunun üzerine yanındaki küçük çocuğu Peygamber Efendimiz'e doğru götürüyor. Efendimiz henüz devesinden inmemiş. Yavruyu kucaklayarak Peygamber Efendimiz'e doğru yakından görmesi için kaldırıyor. Ya Resulullah diyor. Bunun içinde hac var mı? Efendimiz neam diyor. Evet. Ve leki ecir diyor. Senin içinde ecir var diyor. Niye? Yavruyu almışın buralara getiriyorsun, hacca götürüyorsun, Beytullah'a tavaf ettireceksin, Arafat'a, Mina'ya, Müzdelife'ye çıkaracaksın, bir hac yaptıracaksın. Senin içinde ecir vardır diyor. Bir şey daha var halk arasında yayılan. Bu devrede çocukların kılmadığı namazlar, tutmadığı oruçları anneler babalar tutar şeklinde böyle bir şey yok yani. Anne baba bu yolda Kendine düşeni yapmak için çırpınır. Ama o çocuk da yapmadığı ibadetlerden sorumlu değildir. Eğer kusur işlemiyorsa anne baba da bundan dolayı mesul değildir. Çünkü o ibadet sorumluluk getiren bir ibadet değildir o devrede. Sadece kar tarafı çalışır. Ticarette de böyledir. Ticarette de böyledir derken mesela küçük çocukların, temiz öncesi çocukların nedir? Mal, dünya malı tasarrufunda kendisi de verisi de çocuğun zararına yapacağı tasarruf geçerli değildir. Çocuğun malı var. Sen de verisisin. Çocuk 3 yaşında. O maldan birisine kefil oluyorsun. Bu kefaret geçerli değildir. O mala dayanarak. Çocuğun malından tasattukta bulunuyorsun. Geçerli değildir. Tamam. Birisi çocuğa hediye veriyor. Bunda sırf çocuğun menfaatı var alabilirsin. Çocuğun malından başkasını hediye veremezsin. Dolayısıyla tek taraflı çalışır. Temyiz çağına gelince temyiz çağı aynı zamanda bir eğitim çağıdır. Çocuğun sadece kendisinin yaptığı tasarruf, alış satışlar yine geçerli değildir. Velisinin izniyle geçerlidir. Velisi ona destekleyecek. Çünkü çocuk artık alacak satacak hayata da alışma devresidir o. Onun iradesine, temiz gücü iradesine, veliyesinin iradesi de eklenecek. Çocuk kendi haklarını ve hukukunu böylece veliyesinin desteğiyle koruyacak, kollayacak. Tamam, ibadette de böyledir. Böyle bir çocuk, tekrar ediyorum nedir? Namazdan, oruçtan sorumlu değildir. Ama namaz kılarsa, oruç tutarsa, hacca giderse, umre yaparsa, bundan dolayı kendisi de sebep olanı da ecir alır. Şimdi bir başka konuyu, vurguları, namaz üzerinde şüphesiz en çok durulan ibadettir. Daha önce bunu zikrettik. Hatta Ebu Hanife Rahimullah ile Zeynel Abidin arasında bir kıssayı da bununla ilgili olarak zikrettik. Zeynel Abidin Ebu Hanife'yi görünce hep böyle dedikodu üretilir ya, Ebu Hanife reyi sünnetin önüne geçiren bir insandır anlayışıyla hep aktarıldığı için. Zeynel abidin sitemle ona ne diyor? Sen kendi görüşünü reyine nasıl dedemin sünnetinin önüne geçirirsin diyor. Ebu Hanife rahimullah bilen sakin bir insan cevap olarak ne veriyor? Eğer dediğin gibi yapacak olsaydım diyor ben sana bir soru sorayım. Namaz mı ibadet olarak daha ön plandadır yoksa diyor oruç mu? Epey var da ben sadece bu bölümünü olurum. O da elbette ki namaz diyor. Eğer dedenin sünnetini aklı ve görüşü öne geçerek söz söyleyecek olsaydım adetli kadınların namazlarını kaza etmelerini, oruçlarını kaza etmemelerini söylerdim. Bu daha ön planda diyor. Ama Allah Resulü diyor oruçlarını kaza etsinler dedi. Namazlarını demedi diyor. Dedenin sünnetiyle amel ediyorum diyor. Bunun gibi birkaç soru sorduktan sonra Zeynel Avedin rahmetullahi aleyh kanal geri almıştır. Dostlukları da öyle baş, sitemle başlamıştır ama sonrasını tatlı devam etmiştir. Niyetler iyi olunca varılan kapı da genellikle iyi olur. Evet, şimdi ayet-i kerimede bu ayet-i kerime, Taha suresinin 132. ayet-i kerimesi ne diyor? وَأْمُرْ اَحْلَكَ Salati Bakınız kişiniz namaz konusunda sadece kendisiyle de sınırlı değil, ailesiyle de sınırlı. Ailene namazı emret, namaz konusunda gerçekten, gerçekten, gerçekten sabırlı ol demek. Üç kere gerçekten söyledim, yetmez. <gülüyor> İstabara kelimesi sabırda her türlü çareyi ve her türlü sebatı göstermenin adıdır. En çok sab sabrın en yüksek derecesi budur. Yani şu demek. Sabah neyin? Her insan uykudan aynı uyanmaz. Kimisi uyku, uykusu hafiftir. Tık diye uyanır kalkar. Kimisi kendisini uyandıranla mücadele eder. Kimisi yataktan bir türlü ayrılamaz. Yatağı terk edemez. Çok sıcaktır, çok kıymetlidir. Ayrılır. Dünyaya gözlerini açamaz. Açmak da istemez. Yatağının altına yarım lokum dinamit koyup patlatasın gelir. O derece yatağa bağlıdır. Kısaca her türlü insan vardır. Kimisi kalkar, ondan sonra kötü bir daha yatar. Kimisi atlatmaya çalışır. Bir kardeşimiz vardı, annem çok zekiydi, beni babamdan çok kurtarmıştı diyor. Nasıl kurtardı dedim. Şimdi babası bunu namaza kaldırıyormuş. Sonra kendini namaza götürüyor. Baba da açık göz geri döndükten sonra... Şeye bakıyormuş takunya ıslak mı değil mi? Islaksa çocuk abdest aldı namazını kıldı da yattı. Islak değilse kerata kalkmadı. Annesi gidiyormuş oğlanı takın yerler ıslatıyormuş bir güzel. <gülüyor> Babamdan beni çok kurtarmıştır diyor. Kurtardı mı vebala mı yardım etti ayrı bir konu. Ama yani hadisenin şeyi adamcağız çırpınıyor anne de böyle çırpınıyor. Anneler daha şefkatli olur ama şefkat Mevla'ya karşı şefkat, ahirete karşı da şefkatli olmalıdır. Hadisenin gereği bu. Ne olacak? Kaldıracaksın. Geri yatmalarla uğraşacaksın. Oyuna dalmış gitmiştir, Onu oyurdan tatlı sözlerle sevdirerek, nefretle ettirmeden alıp çekip almayı becereceksin. Ona kah mükafat vaat edeceksin. Kah gözlerine kaşlarına karatacaksın. Kah şöyle diyeceksin, kah böyle diyeceksin, başaracaksın. Her türlü ben takılıyorum yani nasıl diyeyim kalkmayanlara karşı suyun kaldırma gücünü gerekirse kullanacaksın. Efendimizin suç çilediği var. Kaldırma gücünü kullanacaksın ve benzeri diye. Bütün bu verilen tatlı sözle, kaş karartmayla, nasıl kaldırmayla, tekrar tekrar başına gitmeyle, bazen başını okşamayla, bazen de nasıl diyeyim tutup ayağa kaldıran çalışmalarıyla verilen genel mücadelelerin adıdır istabara <gülüyor> kelimesi. <gülüyor> Buyur. Bir aynı, bir, kaç şöyle diyeyim, bak bakınız ha, hadiste verilen nedir? 7 yaşından başlayacak, 10 yaşına kadar tatlı mücadele. 10 yaşından sonra gerekirse canını yakın diyor. Evet, evet şey oldu, bunu daha önce konuştuk. Yani işte darabe kelimesinin manası da çocuk dövülmez. Bunu kimler söylüyor biliyor musunuz? Çocuk duvenler söylüyorlar. En basit bir konudan çocuğun suratına tokadı patlatanlar bize karşı çocuğu kayırıyorlar. Bunu bize emreden kim? Ömründe hiçbir çocuğu dövmeyen Allah Resulü emrediyor. Hiçbir çocuğa Peygamber Efendimiz vurduğu bilinmiyor. Ama çocuk vardır. Ama hadise vardır. Bir şey daha diyeyim zaman zaman söylüyoruz. Çocuklar doğru olanın teşvik edilmesi gerekenin ne olduğunu bilme hakkı olduğu kadar... Ne yanlıştır ne doğru değildir bunu da bilmelidirler. Dolayısıyla Efendimiz gibi bunu hiç sertlik kullanmadan başarabilen üstüne. Ama her çocuk böyle değildir. Her insan da böyle değildir. İş bu noktaya gelirse yavrum bu o kadar ciddi bir meseledir ki bak seni seviyorum, anne bak kol, kol, kollarız, yavrumusun yuvamızdasın ama gerekirse canını yakarım. Bunun için de sertleşirim diyecek kadar ciddiyetini. Bu ne olur? Ne zaman buna sıra gelir? Uğraşırsın, didinirsin, tatlı söz söylersin hiçbiri fayda vermez. İhmaller birbirini kovalar. Kötü arkadaşlar edinir. Şu olur, bu olur. Ona ne oluyorsun? Bu sefer ne yapıyorsun? Sertleşiyorsun. Bu 10 yaşına geldikten sonra gerekirse sertleşme, gerekirse dirayet bölümü başlar ve yavru senin neden kızdığını neden sertleştiğini, neden bu tavrı aldığını hem bilmeli hem de sen bunu işte iyi bir siyaset takip etmelisin. Yumuşaktan başlayarak nereye doğru? Yaş ilerledikçe ve ihmal ilerledikçe. İhmal namaz kılmaya döndükçe, hadiseler oturaklaştıkça, sebepleri ortaya, meşru sebepleri veya meşru andıran sebebi ortaya çıkıp çıkmadıkça buna göre tavır alacaksın. Bunun belki kitabı yazılır ama maddelerinin konulması kolay değildir. Çünkü Cenab-ı Allah insana zeka vermiş. O zekayla bu dengeyi kurmayı insan başaracak demektir. Başardığı nisbette, de, çabalığı nihmette, iyi e, gayret ettiği nisbette de, de bunun necrini alır. Tamam. وَلَا نَسْأَلُكَ rizqan, Biz senden yarın işte ne kadar rızık kazandın, evine ne kadar eşya götürdün, bunun hesabını sormayacağız. Nahnu nâzuguk, biz senin rızkını, nasibini veririz. Vel aqibatu litteqva, biletsiniz ki son, en son nedir? Takva ehli içindir. Takva içindir. Müttaki olan insanlar, o sona, hayırlı sona ulaşacak olan insanlardır. Vurgusunu yapıyor. Bir başka ayeti kerimede ya eyullezina amanu ey iman edenler qo anfusakum kendinizi koruyun ve ehliykum ailelerinizi koruyun naran cehennem ateşinden koruyun. O ateşin vakudu yakıtı ennasul hicara insanlardır ve taşlardır. Yani taşları eriten insanlara da azap veren dehşet azap veren bir ateştir aleyha malaikeun gıradun şidadun la yaasunallaha ma amarahum önlerinde o ateşte görevli öyle melekler öyle sert öyle geçit vermez melekler vardır ki onlar asla Cenab-ı Allah'ın emrine itaatsizlik etmezler ve yefalun ve yu'marun kendine emredilinde daima yaparlar yani feryatlarınızın yalvarışlarınızın, ricalarınızın onlara yumuşatacağını sakın zannetmeyin diyerek Cenab-ı Allah ikaz ediyor. Dolayısıyla namaz konusunda ne yapacağız? Namaz mükellefiyeti neyle başlar? Ergenlikle başlar, akli dengenin varlığıyla başlar, ömür boyu sürer. Hatta ye'tekel yakin, gün gelip çatıncaya kadar da bu mükellefiyet sürer. Ona göre olacağız, ona göre gayret edeceğiz. Demin bir şey daha ya dedik, yani 10 yaşından sonra dedik, genellikle 10 yaş civarında murahhaka dediğimiz bir başka devre başlar. Buna günümüzde İslami devreleri çok fazla göz gezdirmeyen insanlar ne diyorlar? Bu devreye yine at koymak zorunda kalıyorlar. Ergenlik öncesi devre diyorlar. Bu devreye ne diyoruz biz? Murahhaka devresi diyoruz. Bu devrede çocuk hem şefkat görmeli. Bu devre, devrenin şefkata çok ihtiyacı vardır. Ciddi değişiklikler, vücudunda da değişiklikler yaşanır. Hem şefkat görmeli, hem anlayış görmeli. Hem de bu devrede Allah'a ibadetin de kök saldığı, derinleştiği bir devre olması için anne baba tarafından ibadete ve doğrulara daha fazla yönlendirmeli. Ve kendisine de büyük adam gibi değer verilmelidir. Sözlerine, düşüncelerine değer vermelidir. Tekrar gelsin geri dönüyorum. Şunu söylüyorum. Bu devre çocuğun belli devreleri, kritik devreleri vardır. En ciddi devrelerinden birisi budur. Bir de 15, 16, 17, 16, 17, 18 yaş devreleri genellikle kayıp devreler, isyan devreleri sayılır. Bu devrede ayrıca çocuklara dikkat gösterilmeli, anlayış göstermelidir. Birincisi ama murahaka devresidir. Murahaka devresinde daha öncedeki iki türlü anlayış göstermeli. Bu devre çocuğun İnsanın bedeninin en çok geliştiği ikinci devredir. İnsan en hızlı büyümeyi 0-2 yaş grubu arasında yapar. Yani bebek bir müddet sonra taşıyamakta zorlandığınız hale gelir. Hızlı büyür. Hep bebek olduğu için bize görülmüyor o. Ama hızlı büyür. Hızlı büyümesi nereden belli? Elbiseleri olmaz. İki ay sonra o grup işe yaramaz. Birkaç ay sonra bakıyorsun öbürü işe yaramaz. Hızlı büyür. Bu devrede en hızlı büyüdüğü devredir. İkinci hızlı büyüdüğü devre murahaka yaşı devresidir. Bu devrede vücut geliş, gelişir. Dolayısıyla hızlı büyüme yaşanır. Hızlı kas grupları oluşur ve o kas grupları ince lifler, ince kaslar hareket etmediği için netleşmez. Bütün hareket kabiliyetini ve kıvraklığını sağlamaz. İşte eskilerin bağda çalışması, bahçede çalışması, işte fasulye toplaması, bezelye toplaması, örgü örmesi, dantel örmesi gibi şeyler bu ince kasları çalışırdı. Şimdi bunla, bunlar da yok. Bilgisayarın tuşları da yeteri kadar veya kumandanın tuşları yeteri kadar çalışmıyor. Bu devre çocuklar için eskisi kadar kabiliyeti çabuk atlatarak geçmiyor. Bu devrede eller kollar vücut hızlı büyüdüğü için sakarlık çoğalır. Sakarlık konusunda yani bardağı tutarken elinden kaydırır. Bardağı tutarken çarpar. Vücut ona alışmamıştır. Sık sık bardak kırar. Sık sık evin içerisinde sakarlık yapar. Kendinden çocuğun ihmalkarlığından değil vücuda alışamadığından kaynaklanır bunların çoğu. İç dünyasında da değişiklikler vardır. Bir taraftan büyük olduğunu kabullenir. Artık büyüdüğünün vehmine varır. Öbür taraftan çocuk ruhunu kaybetmez. İkisinin arasında denge kurmanız gerekir. Anne babaların da denge kurması gerekir. Basit bir ifadeyle ben zaman zaman söylüyorum. Fikri sorulacağı, kendiyle ilgili karaka, karar verileceği zaman büyük insan yerine konulara konuşulmasından hoşlanır. Ve böyle. Ama kardeşine bir şey alındığı zaman, evet çikolata geldiği zaman veya canının çekeceği bir şey olduğu zaman hala çocuk olmak ister. Çikolatadan ona da ayrılacak. Başkasına elbise alındıysa ona da alınacak. Büyük gibi muhakeme değerlendirmez. O zaman çocuk olmak ister. Bunlara elbise de uymaz zaten. Garson boyu diyorlar biliyorsunuz. Ne küçüklerin elbiseleri uyar. Garibanlar ne büyüklerin elbisesi. ikisinin arasında kalırlar. Devrede kısa sürdüğü için elbiseciler de ona fazla elbise üretmezler. Bu devrede vaziyeti coğrafiye idare edecek. Ya bu kendisine bir büyük gibi anlatılacak. Yavrum sen artık büyüyorsun. Abla oluyorsun. Abi oluyorsun. Küçüklerin elbiseleri sana olmuyor. Sen artık çocuk değilsin. Biraz daha büyü de şöyle. Şimdi şunu da ya, ya bu izah edersen de anlarlar. Ara devredir ve zor bir devredir. Çocuk için de zor bir devredir. Aile için de zor bir devredir. Ama arkadaşlar olursa, dediğim gibi uğraştığı işler olursa bu devreyi daha kolay atlatıyor İyi. İnşallah yine de atlatılır. Ama anne, babalar bu devrede çocukları anlamalılar. Anlamadıklarını gördüğüm için söylüyorum. Ne sakar oldun sen diyor. Kaç gündür zaten de hep dikkat ediyorum. Ona çarpıyorsun, buna çarpıyorsun, dikkat etmiyorsun dası da var. El egolu kırılacak gibi sözcük cümleler de var. Hiçbir anne normalde evladına düşünerek beddua etmez. Ama düşünmeden çok beddua eder. Gelemeyesece de kara haberi gelesence de en küçük bir şey oldu muydı da yani yüreği paralanır diyor, şey olan şeyler ama ağzından çıkanı çok defa kulağa duymaz. Gelmeyeceğim eve diyor çocuk. Ah, yani, zıkkımın köküne gelme diyor. <gülüyor> Geleme diyor. Ondan sonra bilmem ne diyor. Gittikten sonra niye böyle diyorsun? Yani doğru değil yani. Yavrun gelemese ne olur? Ya kızdım da söyledim diyor. Şimdi ama kızlara söylenilen kelimeler bazen çok ağır şeyleri ifade ediyor. İnsanlar bu konuda dikkatli olmalılar. Tamam. Namazın farzları diyorsunuz şimdi. Farzları. Şimdi farz kelimesi mutlaka yerine getirilmesi Kişinin üzerine vazife olan şeylerin adıdır. Farz hem şartı içerisine alır hem de rükmü içerisine alır. Durun şimdi. Tekrar ediyorum. Farzlar olmazsa olmazlardandır. Mutlaka olacak. Ama farzların hepsi aynı değildir. Misal olarak söylüyorum. Hac için, umre için ihram farzdır. Tamam? Ama umrenin veya hacın rükünü değildir. Şş, dolayısıyla biz buna ne diyoruz? Şat diyoruz. Dışındadır. Biraz sonra daha gelecek, gelecek. Şimdi iyice bir anlamaya çalışalım. Ama mesela Kabe'yi tavaf o hacın umrenin içindedir. Tamam? Buna rükün diyoruz. İkisi birbirinden farklı. İkisi de mutlaka lazım. Olmazsa olmaz ama bir içinde biri dışında. Tekrar geliyorum. Daha iyi anlayacağınıza geliyorum. Mesela şu bina. Bu binanın olması için ne gerekiyor? Tuğla gerekiyor, demir gerekiyor ve benzeri gerekiyor. Onlar bu binanın şu anda içinde. Tuğlası da var, demiri de var, betonu da var. Bu binayı oluşturuyorlar. Pekala bu binanın bu şekilde yapılması için usta ve işçiler de lazım. Onlar nerede? Gitti. Yok. Unuttular bile bu binayı belki. Başka binalarla uğraşıyorlar. Bu binanın duvarı değil, kirişi değil, hiçbir şey değil. Ama usta olmadan bu bina rüzgar esmez. Yağmur yağıp da gelip üst üste konmaz. Aralarına da demir gelip girmez. Hani diyorlar ya binanın bir tanesi göçmüş. Bir tanesi eyvah diyormuş gitti gitti gitti betonlarım gitti öbürü diyormuş tuğlalarım gitti bilmem ne demirci de ne demiş İyi ki ben demir katmadıydım gitmedi demiş <gülüyor> şimdi iyi ki benim demirlerde gitmedi demiş şimdi onun gibi içerisinde demir <gülüyor> tuğla değil şu değil bu değil usta mutlaka lazım yok diye düşünemezsiniz bu taşlar üst üste geldi tuğlalar üst üste geldi demirler geldi içerisine girdi diyemezsiniz. Bunları yapan insanlar var diyeceksiniz. Şart. Ama o insanlar artık bu binanın hiçbir parçası değil. O usta şarttır. Bu binanın oluşması için demiriydi, tuğlasıydı, betonuydu. Nedir? Rükündür. Lazım olandır. Anlaşıldı? Misal olarak şimdi ibadetten misal veriyorum. Abdest namaz için şarttır. Abdest olmadan namaz olmaz. Tamam ama abdest namazın bir parçası değildir. Rükû bir parçasıdır. Secde bir parçasıdır. Kıraat bir parçasıdır. Ama abdest şarttır. Namazsız abdeste olur. Ama abdestsiz namaz olmaz. Tamam? Usta olur bina yapmaz. Ama bir bina varsa mutlaka ustaya ihtiyaç duyurur. Bunun gibidir. Dolayısıyla nedir? Namazın da bu şekilde şartları var. Nesi var? Rükünleri var. Hani mahalle mekteplerinde öğretirlerdi. Eskiden hasret kaldık o mahalle mekteplerine şey olarak da. Bir de çocuklara, gençlere şey olsun diye omuz omuza atar sallanarak söylerlerdi. Hep beraber arkadaşlar grubu sallanarak söylerdi. Namazın farzı 12'dir. Altısı içinden, altısı dışından. Dışından olanlar diye başlarlardı. İşte nedir, hadesten taaret, necasetten taaret, istikbal kıble, vakit, niyet onları sıralardı. İçinden olanlar şöyle. O biterdi, bu bölüm biterdi. Şey okumak için yine Sübhaneke, Allahümme ve bihamdik. Hep beraber sallanarak onu, onu söylerlerdi veya duaları ezberlerlerdi. Ee, bunun gibi altısı içinden, altısı dışından diye dile getirilen o dışındaki şeylere, farzlara biz ne diyoruz? Adını şart diyoruz. Tamam İçinden olanların adı nedir? Rükün. İkisinin birden adı nedir? Fars. Tamam. Namazın şartları. Birincisi necasetten taharet. Gel hep hadesten taharet. Önce söylen ama doğrusu necasetten taharet önce gelir. İkincisi hadesten taharet. Bunları gördük. Üçüncüsü setri avret. Dördüncüsü Vakit. Beşincisi... ...istikbari kıble. Kıbleye yöneliş. Altıncısı... ...niyet. Niyet namazın dışında. Başlayınca artık dışta kalıyor. Ama nedir? Namazın farzlarındandır. Tamam. Tekrar ediyorum... Necasetten ve Hades'ten Taaret ile bilgi verildi. Şimdi Setri Avret ile ilgili bilgiyi paylaşacağız. Setri Avret'te, namazla ilgili Setri Avret'te de erkeklerle kadınlar birbirinden ayrılırlar. Fıtrat gereği de öyle. Erkeklerin namazın sahih olması için örtülmesi gereken yerler göbekle diz kapağı arasıdır. Ekseri ilim ehline göre diz kapağı da içine dahildir. Tamam. Ama bu ne olur farz olan bölümdür. Sebepsiz ve imkan varken bir erkeğin belden üstü açık olarak namaz kılması mekruhtur. Bir ifade daha söyleyeceğim. Omuzları açık olarak namaz kılması da mekruhtur. Bunu şunun için söylüyorum. Biraz daha netleştiriyorum. Atletle namaz kılması mekruhtur. Basamak basamak getirin. Tamam. Ancak kısa kollu gömlekle, tişört düzenli tişörtle namaz kılması sahihtir. Mekruh vardır diyemiyoruz. Bununla ilgili şöyle bir bilgi vereceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin abdest azalarını açıkla bırakacak şekilde kolunu çemreleyerek ifade çemreleme kullanılır mı Sizde bilmiyorum. Anadolu birçok çok yerde kullanılır. Kolunu yukarı kıvırarak çemreleyerek namaz kıldığı görülmemiştir. Buna dayanarak bazı ilim ehli abdest azaları açık olacak şekilde namaz kılmanın mekruh olduğu kanaatindedirler. Ancak bunu şöyle doğrultulmasında belki fayda var. Uzun kollu bir gömleği veya kaza elbiseyi kemreleyerek abdest azalarını açığa çıkaracak şekilde namaz kılmak mekruh olsa gerektir. İki aradaki farkı anladınız mı? Şimdi gerisin geri dönüyorum ben şöyle olarak. Peygamber Efendimizin hani hadisenin illetini, sebebini, hikmetini araştıracağız ya. Fıkıhta bu ya. Fıkıha gerisin geri dönüyoruz. Peygamber Efendimizin diğer davranışlarına da bakıyoruz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz genellikle müminin vakarını zedeleyici davranışların hepsine muhalif olduğunu görüyoruz. Doğru bulmadığını görüyoruz. Misal insan görüyor. Saçının bir tarafını kestirmiş ala bele saç ikaz ediyor. Böyle yapmayın diyor. Böyle yapmayın diyor. Düz alın diyor. Ben şey için söylüyorum. Biliyorsunuz başın dörtte birine tıraş kişi ihramdan çıkarır. Sağ olsun en çok Afganlara Pakistanlılar yapıyor. Başın dörtte biri ihramdan çıkarıyor ya. Umreye gidiyor sağ tarafı götürüyor. Burada saç yok bir tarafta saç var. Parsellemiş kafayı dörde bölüyor. İkinci defa gidiyor sol taraf gidiyor. Üçüncüsünde arka taraf ön taraf vesaire diye. Hayır birinci de zaten madem saçın bütününden vazgeçtin kafayı pırıl pırıl çıkart ikinci git yine üçüncü git yine bir de saçın da güçlensin. O zaman takka falan da hiç düşmüyor bilesiniz. Şimdi sağ taraf yapınca o insana bakıyorsun gülesin geliyor. Bu vakar zedeleyici işte. Efendimiz rıza göstermiyor. Hatta çocukların bile yapılmasına yani çocuktur ne olacak demeyin diyor. Yani çocuğun daha küçükten şahsiyetinin oturaklaşmasını istiyor. Bunu şunun için söylüyorum. Eskiden ilkokullarda saç yasaktı. Kanunen yasak değilse de öyleydi. Niye? Çocukların bir de temizliğe riayet edilemiyor. Başında bit oluşuyor. Şu bu. Yani saçın hep kırkık olması isteniliyor. Şimdi eve Herhangi bir berber yakında berber biliyor köylerde berber ne güzel berberin en iyisi neydi kahvenin kapısına bir sandalye atar çenesinin altına bir tutar sabunla sabunlar cah cah, tıraşını yapar berber oydu şimdi öyle olan köyde anne nereden berber bulsun şimdi çocuk okula gidiyor öğretmen saçını çekiyor. Evde şey yok. Anne ne yapıyor bütün bunlardan? Çocuğun sızlantılarından kurtulmak için makası bir güzel alıyor. Çocuğun saçını tarla gibi dalga dalga dalga dalga ile kezib atıyor. Okula da öyle gidiyor çocuk. Efendimiz bunu normal bulmuyor. Yani biz bunu ne zaman yaptık? Ben gördüklerimi söylüyorum. 2000'li yıllarda yapıyoruz. 1980 90 yıllarda yapıyoruz. Yani hizmetten kaç yıl sonra? 1000 yıl sonra yapıyoruz diyelim. Yani yaklaşık olarak. Efendimiz bin yıl önce buna rıza göstermiyor. Çocuk bile olsa vakarı korunmalıdır diyor. Böyle yapmayın diyor. Şöyle yapayım diye tavsiye ediyor. Yine aynı şekilde bakıyoruz. Sahabiler koşarak namaza geliyorlar. Kamet getiriyor. Yetişecekler. Nereye yetişecekler? Hayra yetişecekler. Namaza yetişecekler. Efendimiz hayır diyor. Namaza koşarak, zapır diyerek gelmeyin diyor. Vakarla yürüyün. Yani adımların hızlı olabilir ama ne olur? namaza vakarla gelmelisin. Yetiştiğiniz yerden kılın, yetişemediğinizi tamamlayın diyor. Buyur. Çıkmak üzereyken yani o bu cemaate yetişmek konusunda söylüyor. Vakit geçmiyor demekte. Çıkmak üzerindeyken gene vakır zedelememeli. İlle bir yere mi yetişeceksin? Ser oraya orada kıl. Almanya'da bir şey oldu yani hocam dediler yani namaz şimdi yetişmez yani şey olarak işte şöyle yapsak olmaz mı söylemeyeceğim böyle yapsak olmaz mı o şeyleri gündeme getiriliyor hayır dedim bakın şurada ne güzel bir çimenlik var çok güzel namaz kıldır niye bir yetişelim yani olur mu olmaz mı durduk namaz kıldık çok da güzel oldu onların hoşuna gitti ne oldu insanlar var çevreden geri göreceklermiş görsünler görseler ne olur Müslümanlar namaz kılıyor. Ne oldu hiçbir şey olmadı. Sadece 4-5 tane fotoğraf çeken oldu. Biz namaz kılarken fotoğraf makinesi duran, fotoğraf makinesi yakalayan resmimizi çekiyor. Çeksin. Namaz kılındığını görsün. Biz niye çekiniyoruz? El rezillik yaparken çekinmiyor. Müslüman namaz kılarken çekiniyor. Yani garipsiyorum ama hiçbir şey olmuyor. Gayet de güzel oluyor, tatlı da oluyor. Ondan sonra söz verdiler böyle yapıp, dur. Nerede namaz orada duracaklar. Şimdi in inşallah öyle diyelim. Dolayısıyla nedir? Peygamber Efendimiz vakar zedeleyici olmayı yazıyor. Başka hadiseler de var. Öyle yapmayın diyor. Vakara yakışır şekilde yapın. Bunları derlediğimizde anlıyoruz ki biz mesela paçanın birisi yukarıda, birisi aşağıdaysa aynı şeye de müdahale ediyor. Buradan anlıyoruz ki Efendimiz nedir? Bunu vakar zedeleyici buluyor. Kolları çemreli olarak. Dolayısıyla kolların çemreli olması ayrı bir hadisedir. Nedir? Kolların kısa olması ayrı bir hadisedir. Ona da bakıyoruz omuzu açık namazın mekruh olduğuna dair bilgi geliyor. Ama kolların yine abdest azalarını açacak şeyde çemreleme ile ilgili bilgi geliyor. Ama kısa kolla ilgili bilgi gelmiyor. Son devirlerde biraz daha yaygınlaştığı için gelmiyor ama bütün bu yaptı yaptığımızda ne oluyor? Kısa kollu bakar dışarıda giyiyoruz vakar zedelemiyor. Şunu yapıyoruz vakar zedelemiyor namazda da vakar zedelemeyecek, caiz olacağı kanaatini taşıyoruz. Yine bazı kardeşlerimiz insan evdeyse uzunca bir şey alma ihtimali varsa, uzun kollu bir şey giymesi daha doğrudur ama bütün bunlar bağlayıcı değildir. tekrar ediyorum meselenin kökeninde vakar var. Bunu biz vakar zedeleyici bulmuyor isek ve dış dünyada bir kardeşimizin kısa kollu gömlek giymesine yadırgamıyor isek bununla namaz kılmasında da bir mani olmasa gerektir anlayışını taşıyoruz. Pijamayla kılınması yani şöyle diyeyim caiz mi caiz doğru mu doğru ancak e, şu açıdan biraz da normal karşılıyoruz insanların arasına çıkabilecek kıyafet olsun deniyor ama e, hadiseyi namaz kılmayı da ne kadar zorlaştırırsanız o zaman e, işte şey gelir yani insanın nefsine ağır gelir. Dolayısıyla yani bir pijamayla, düzgün ve temiz bir pijamayla namaz kılmasında bir mahsur görmüyoruz ama o şekilde camiye giderse onda mahsur görüyoruz. Türkiye'de bu yaygın değil yaygın. Yani biz Türkiye'yle hesap etmeyinler. Ne Pakistan'da sabahleyin kalkıyor. Hava soğuk, elbisesi hafif, battaniyeyi sırtına sarıyor, kızıl derili büyük reis gibi. Cami camiye o şekilde geliyor. O şekilde kılıyor. onun için normal bir şey. Pijamayla da geliyorlar. Bu tip şeyler oralarda normal. Bizde her ne kadar anormal olsa da. Evet. Şimdi ne yaptık? Erkekler için bu dedik. Anlaşıldı. Kadınlar için kadınlar için el yüz ve ayak bileklerinden aşağısı dışında her yerin kapalı olması gerekiyor. Tekrar ediyorum. El açık olabilir bileklerden yüz açık olabilir. Ayak bileklerinden aşağısı açık olabilir. Şafiller hariç. Evet. Tamam? Dolayısıyla tekrar tekrar ettik. Kadınlarda da bu ne namazla ilgilidir. Namazın dışında da var mı? Elbette ki var. Nasıl var? Uzun bir elbiseyle, entari ile, iç elbisesiyle namaz kılabilirsiniz ama sokağa çıkamazsınız. Farklı. Namaz da dışarıdaki tisettür farklı. Başınızı herhangi bir şeyle örtebilirsiniz. Sokağa çıkarken o ciddiyede de uygun olmalı. Daha önce de bir söylemiştim. Kadınların sokakta ayaklarının mahrem sayılacağı daha güçlüdür. Ekseri ilim ehli kadının dış dünyada ayaklarının da mahrem olduğu kanaatinin daha ağır bastığı yönündedirler. Fetva namaza göre Namazda madem görülmesinde sakınca yok, dışarıda da görülmesinde sakınca olmasa gerektir diyor, diyorlar. Yani ona, ona göre veriyorlar. Ee, ama e, değil, ekseri ilim ehri namazda nasıl işte iç elbise, dış elbise fark ediyor ise, peçe durumunda fark ediyor ise, aynı şekilde bunun da farklı olduğu kanaatini taşıyorlar. Tamam. Bir de ayrıca elbiselerin dar olmaması ince olmaması, vücut hatlarına belli edilmemesi ayrı bir konu. Ama bütün azalar kapalı olduğu sürece namaz sahih midir? Sahihtir. İncelikleri, detayları, namazın yapısına daha uygun olması, temizliği üzerine ayrıca durulacak bir konudur. Tamam. Setre avret deyince biz bunu anlıyoruz. Kısaca namazla ilgili bunu değerlendiriyoruz. Şimdi, şimdi ihtiyatla hareket yok. Yani bir insan ayağını da kapatarak namaz kılarsa bu kusur mudur? Artıdır. Artıdır. Niye? Bir başka imamın e, muhalefetini değeri almak, dikkate almak, ona değer vermek ayrıca müstehaptır. E, böyledir. Ama yani Peygamber Efendimiz e, biliyor onlar da Esma hadisenin bir rivayetinden istifade ediyor. Peygamber Efendimiz Esma radiyallahu anh'a elini ve yüzünü göstererek bunların dışındaki bir rivayete göre ayağı da var yani hadisenin içerisinde. Oradan hareketle e, gerisi mahremdir vurgusu ve dikkat çekişi vardır. Evet. Şimdi bir başka bölüm. Vakit. Vakit vakitimizi alacak. Yani da işte vakit zaman, zaman istiyor. Biz bunu hale, ezan okununca namaz gülüyordu. Öyle, öyle değil demek ki. Şimdi şöyle bir ifade yazınız. Namaz vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır. Delil Nisa suresi 103. ayet. Ayet Kerime şöyle buyuruyor: "İnna salatâ kânat ala müminîna kitâbâ muvquta." Namaz müminlerin üzerine vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır. Deminki ki dediğim şeyim? Tekrar ediyorum. Namaz müminlerin üzerine vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır. Namazın vakitleri Cibrilin imameti ile öğrenilmiştir. Hangi vakıfler olduğu, Tekrar ediyorum. Cibril'in imameti ile öğrenilmiştir. Geçen hafta zannediyorum bir vesileyle ayetten de gerekirse nasıl çıkarılıyor bunun bir iki örneğini vermiştik. Daha da var yani o örneklerde, ayet ayet-i kerimeler ilgili. Ama açık ve net öğreti değile gelir. Cibril'in imameti ile gelir. Hadisi Cabir bin Abdullah rivayet eder. Bu hadis Bukhari'de diye bir bölüm var. O bölümdedir. Müslim'de de mesacit bölümünde yer alır. Sadece bu iki kaynak değil. Bu iki kaynak olunca biz sıhhatı konusunda başka kaynak aramıyoruz. Ama hadis birçok kaynakta aktarılan bir hadistir. Her iki kaynakta da Bukhari'de de, Müslim'de de olan bir hadisi şeriftir. Tamam. Cibril aleyhisselam gelmiştir. Peygamber Efendimiz'e hem namazın ilk vaktinde namazlarını kıldırmıştır hem de son vaktinde kıldırmıştır yani beş vakit namazı iki kere kıldırmıştır ve Peygamber Efendimiz'e ümmetinin namaz vakitleri bu ikisinin arasıdır demiştir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz ilk önce Cibril imametinde kılmıştır sonra da ümmetine öğretmiştir. Bu vakitler hakkında gelen bilgiler özetle şöyledir. Sabah namazından dolayısıyla başlıyoruz. Sabah namazının vakti fecri sadıkın doğuşundan güneşin doğuşuna kadardır. Tekrar ediyorum. Sabah namazının vakti fecri sadıkın doğuşundan güneşin doğuşuna kadar olan vakittir. Bazı kaynaklarda ikinci fecirden Güneşin doğuşuna kadar der. Bu farklı mı? Hayır farklı değil. Aynı konuyu anlatıyor. Aynı konuyu nasıl anlatıyor? Şöyle anlatıyor. İki tane fecir var. Birincisine ya birinci fecir diyoruz ya da fecri kazip diyoruz. Birinci fecir diyoruz o da bir ağarmadır. Fecri kazip diyoruz kandırmacıcıdır. Adamı kandırır. Yaklaşık olarak mevsime göre değişir. Ülkeye göre yani kutba yakınlığına veya uzaklığına ekvatora yakınlığına veya uzaklığına göre değişir. Ama yaklaşık ikinci fecirden feci sadıktan bir saat gibi önce bir zaman diliminde meydana gelir. Gökyüzü ufuktan gökyüzüne doğudaki ufuktan doğudaki ufuktan gökyüzünün ortasına doğru uzun bir aydınlık hat ulaşır. Eskileriniz bunu biraz tilki kuyruğuna benzetirler. Biraz daha geniş, ince uzun değil de biraz daha geniş. Tilkinin kuyruğu kendi kadar vardır. Kuyruğu da güzeldir. sincabın kuyruğuyla onun kuyruğu güzel. <gülüyor> Uzanır. Dolayısıyla etrafta bir aydınlanma olur. Aydınlanma ağaçları, birçok eşyayı ne yapacak kadar, ayırt edecek kadar ciddi olur. Şimdi öyle olunca İnsan hakikaten kanıyor. Bazen kerelercik gibi bu diyorsunuz o fecir değil. Bu sadık olsa gerektir. Hakkı da aydınlık diyorsunuz. Ama siz aydınlık derken öyle düşünürken bir iki de işte uğraşıyorsanız bakıyorsunuz o yeniden giderek kararıyor. Deniz e, şeyin gökyüzünün ortasına ulaşan o aydınlık da kayboluyor. Geriden karanlık ortalığa çöküyor. Arkasından bir müddet sonra belli bir zaman geçtikten sonra ufukta da enine dağların arkasından tepelerin arkasından enine bir aydınlık yavaşça kendisini belli ediyor. Hissedilir hissedilmez kendisini belli ediyor. O eğer ufuk bulutlu şu bu değilse giderek artar, hiç eksilmez o. Yani her geçen 5-10 dakikada bir fark edilecek şekilde bir aydınlık, bir merhale, bir merhale daha bu ikinci ufukta enine başlayan aydınlığa biz ne diyoruz? fecr sadık diyoruz. Fecirde de budur. Dolayısıyla bu fecirden ne zamana kadar? Güneşin doğuşuna kadardır. Sabah namazının vakti. İleride mikro vakitlere döneceğim için şimdi onu zikretmiyorum. Sabah namazı bu zaman içerisinde kılınır. Güneş doğduğu zaman sabah namazının vakti çıkar. Bir başka vakit girmez anlaşıldı. Zaman zaman güneş doğduktan sonra da sabah namazının vakti olarak görülüyor. Hayır. Yani bu vakit herhangi bir namazın vakti değildir. Şimdi burada belki üzerinde durmamız gereken bir şey daha var. Sabah namazının bu fecir vaktini yani fecir sadıktan güneşe doğan kadar güneşin doğuşuna kadar olan vakti ilim ehli ikiye ayrılıyor. Halk azarasında da ikiye ayrılır. Birinci bölümüne ne deniyor? Geyin harfiyle gales vakti deniyor. Karanlığın daha ağırlık bastığı vakit demek. Gales, geyin harfiyle gales vakti deniyor. ikinci aydınlığın karanlığa galip geldiği ikinci devreye ne deniyor? İsfar vakti deniyor. Bunun şunun için söyledim. İmam Şafii Rahimullah nedir? Sabah namazının gales vaktinde kılınmasının daha faziletli olduğu kanaatindedir. Tamam? İmam Şafii de Ahmed İbn Hanbel de öyle. Namazın gales vaktinde kılınmasının daha faziletli olduğu kanaatindedir. Ebu Hanife rahimeullah isfar vaktinde cemaatle kılındığı zaman isfar vaktinde kılmanın daha faziletli olduğu kanaatindedir. İsfar vakti nedir? tekrar ediyorum. Karşındakın farklı bir ifadeyle, karşıdakın gelen insanın şeklinin daha belirgin olduğu yakına gelince yüzünü başka insanların yüzünden ayırt edebileceğin vakit dilibine denilir. Pekala neden İmam-ı Şafii Gares vaktini tercih ediyor ve Ebu Hanife İsver vaktini tercih ediyor? İslam 1 diyor. Bu mezhepler nereden çıkıyor? Niye iki laf var? Birisi öyle diyor, birisi böyle diyor. İşte böyle çıkıyor. Nasıl çıkıyor? i̇mam Şafii şöyle düşünüyor. Rabbim namaz kıl diye emrediyor mu? Emre diyor. Vakitlere bağlı olarak farz kılındı diye emrediyor mu? Emrediyor. Vakit girdi mi? Girdi. Bir emir geldiğinde, emri yapacak zaman dilimi de girdiğinde hemen onu yapmaya koşmak en doğrusu değil mi? Diyor. Rabbim diyor, Ben de o emri bir an evvel yerine getirmek için Rabbimin huzuruna duruyorum. Bu öbürlerinin hepsinden daha faziletli olsa gerektir diyor. Buna dence hiç bir laf yok. Dost doğru laf. Ebû Hanîfe Rahimullah Allah ne diyor? Tamam diyor. Bütün ibadetliği için prensip budur diyor. Ama şari yani hükmü koyan bazen istisna getiriyor diyor. Sabah namazında bu istisna var diyor. Öğle namazında da bu istisna var diyor. Sabah namazındaki istisna nedir? Esfiru bil fecre fe innehu a'zamu lil ecre diye bir hadis var. Sabah namazını isfarda yerine getirin cemaatle. Bunda ecir vardır. Niçin ecir vardır diye arayınca da insanlar sabah namazı uyku anı. Kalkacaksınız, hazırlanacaksınız, abdestinizi alacaksınız, camiye geleceksiniz. Dolayısıyla fecir girer girmez kolay bir hadise değil. Ne kadar isfar vaktine gecikirse cemaat o kadar çok gelir. Cemaatin çoğalması fazileti de çoğaltır şüphesiz. Allah Resulü bu hikmete binaen böyle söylemiş olsa gerektir. Dolayısıyla isfar vakti cemaatin çok olması açısından da insanların hazırlanıp gelmesi açısından da sabah cemaatine müminlerin iştirakini çoğaltma açısından da Fazilette olsa gerektir ki Allah Resulü teşvik etmiştir diyor. Tamam. Pekala bunun ölçüsü ne olacak diye sorulduğunda ölçüsü şöyle. Cemaatle namaz kılındı. Tamam bitti. Anlaşıldı ki namazda hata var. Bu namaz sahih değil. Yeniden güneş doğmadan sünnete uygun olarak kılınacak kadar bir namaz daha Vakit kalmalı diyorlar. Tamam. Namazı öyle bitireceksin ki sen bitirdikten sonra güneşin doğuşuna o namaz sünnete uygun alelacele değil kılınacak kadar bir zaman daha kalmalıdır. İsvar vaktindeki ölçü de bu olmalıdır diyorlar. Anlaşıldı Hanefilerde de yalnız bir yerde Gales vaktinde kılmak daha faziletlidir. Çünkü orada Allah Resulü'nün öyle yaptığına dair rivayet açık ve nettir. Nerede? Müzdelife'de. Müzdelife'de Gales vaktinde olmalıdır. Allah Resulü Gales vaktinde kılmıştır. Şimdi bizimkiler hiç kılmadan Müzdelife'yi defterden sildik zaten. Uğrayıp geçiyoruz. Şöyle bir görünüyoruz orada çaktırmadan yola, yola devam ediyoruz. Üzerinde ayrıca durulacak bir mesele ama maalesef kaybettik onu. Ama Allah Resulü Müzdelife'de durmuştur. Akşam yatsıyı orada birleştirerek kılmıştır. Sabah namazını orada kılmıştır. Vakfetsinin sabah namazından sonra yapmıştır. Ondan sonra da gün aydılınca isfar vaktinde de nereye doğru? Miniye doğru ilerlemiştir. Hatta bir rivayette Müzdelife sınırlarını aşmadan evvel Cebeli tebir var. Kıra'nın karşısında sivri bir dağ, onun tepelerine güneş vurmaya başlamıştı diyorlar. Böyle. Sabah namazıyla ilgili söyleyeceklerim özet olarak bu kadar tekrar ediyorum. Mekruf vakitlerle ilgili olarak döneceğiz daha sonra. Yeniden günün bütün vakitlerini o açıdan değerlendireceğiz. Öğle namazadan vakti diyoruz şimdi. Öğle namazının vakti demin yalnız bir şey de söyledim ee, öyleyle ilgili de şey vardı bunu burada yine gelecek ama Peygamber Efendimiz öyleyle ilgili ne diyor şey olarak namazı e, gölgelerin uzadığı yani tam e, şeyle tercüme etmeyin de gölgelerin uzadığı ana bırakın biraz diyor geciktirin diyor ee, şeylerden olacak öyle namazını ne diyor Peygamber'e? soğutun yazlarında Öğle namazını soğutun diyor. Soğutun demek ne demek? Yani o zaman evler çok yüksek değil. Evler çok yüksek olmayınca, güneşle dik vurunca gölgeler yok. Yani evlerin gölgelerinden namaza gitmeniz mümkün değil. Kolay kolay. Farklı ufak rivayetleri var. Hani ama hepsi aynı şeyi vurguluyor. Yaz aylarında vurgu da öyle. Yaz aylarında öğlenin biraz geciktirilmesi, gölgelerin biraz uyuyacağı şekilde geciktirilmesi nedir? Yine sünnettendir diyor hadisi Şerif'te. Buna binaen yaz aylarında öğlenin biraz geciktirilmesini tavsiye ediliyor. Çünkü güneş çok dik geliyor. Sıcak ülkeleri de iyice bir düşününüz. İnsanların buradaki gibi öyle kolay kolay cemaate gitmeleri kolay değil. Öğle ve cuma namazının vakti, ikisinin vakti aynı olduğu için birleştiriyoruz. Bunların başlama vakti, zeval, bitiş vaktinde ihtilaf vardır. Başlangıç vakti, zeval ne demek? Şimdi şöyle düşünelim. Şimdi güneş buradan doğuyor. Şuradan güneş doğuyor. Şimdi doğdu. Çıkıyor. Tam tepeden dolaşmıyor. Şeye göre. Nedir? biz e, Bize göre biraz da. Şöyle yükseliyor. Böyle bir yay çiziyor. Buradan gidip böyle batıyor. Şimdi buradan doğdu. Doğduğu zaman gölge ne tarafa vurur? Bu tarafa doğru vurur. Geldi. Şurayı da tam şu, şu kalemi de diyeyim. Tam karşı çizgi kabul ediniz. Bu burada. Şimdi nedir? Gölge Vurdu, vurdu, vurdu. Tam buraya geldi ne yapar? Çizgi tam buraya düşer. Tam ortaya düşer. Şimdi yola devam etti. Gölge artık bu tarafa doğru düşmeye başlar. Hah, zeval bu demek. Gölgenin batı tarafından doğu tarafına düşmesine zeval denilir. Anlaşıldı? Buraya kadar neydi? Çizginin hep batısına düşüyordu. Ne oldu? Buradan itibaren artık tam hizmet çizginin sağına doğru. Gölgelerin batı taraftan doğu tarafına geçişine zeval denir. Ve öğle namazının vakti o zaman başlar. Tamam. bitişinde ihtilaf var dedi. İhtilaf Ebu Hanife ile talebeler arasında da var. Yaramaz talebeler hep karşı çıkıyorlar. <gülüyor> Ama hocalarını da çok seviyorlar. Şimdi şöyle diyelim. Talebeler şöyle diyorlar. Bunun bir gölgesi var. Ne zaman istiva dediğimiz. Hani demin dedik ya güneşi buradan çıkarttık. Geldik diyelim ki tepeye. En yüksek noktada burada güneş. Bu sırada bunun bir gölgesi var. Gölgenin sıfır olabilmesi için tam ekvatorun güneşin altında olması lazım. Ekvatorda da değil. Ekvatorda tam ortada ekvatorda olur. Biz kuzey tarafta uzaktayız. Bizde ne olur? Mutlaka Türkiye'de güneşin gölge bırakmadığı hiçbir an olmaz. Ayın olabiliyor. Ayın dişiyle göre. Ben hatta Mekke'yi mükerremedeyken bir ara evim bir tepenin üstündeydi. Tepe dört katlı bir evdi. Dört katın ben dördüncü katındaydım. En üstüne tutmuştu. Millet gelemiyordu. Telefon da yoktu. Çok güzel oluyordu. <gülüyor> Şimdi ona diyeceğim, Orada zaman zaman dört duvar e, önünde güzel, genişçe bir balkonu vardı. Balkonda gölgenin olmadığı hiçbir an yoktur. Küçük de olsa, şöyle de olsa gölge düşer. Tamam. Orası ekvatora çok daha yakın. Ama ay hiç gölge bırakmadan geçtiği çok olurdu. Yani dört duvarın dördünde de hiç gölge olmazdı. Yani bir nevi ne balkona dimdik vuruyor demektir bunun manası. Türkiye'de güneşin gölge bırakmadan geçmesi hemen hemen hiç mümkün değildir. Niye? Biz Kuzey küredeyiz. Dolayısıyla güneş eğer buradan doğup da dimdik gelip de böyle gitseydi Türkiye'nin üzerinden olurdu. Ama Türkiye'de buradan doğuyor, böyle bir yay çiziyor, buradan batıyor. Şimdi burada yaz çizerken buradayız. Buradayız demek gölge bu tarafa düşer demektir. Kısa olduğu zaman. Gölgenin de en kısa olduğu zaman ne zamandır? Güneşin en tepede olduğu zamandır. Bu gölgeye biz ne diyoruz? İstiva gölgesi diyoruz. Adı istiva gölgesi. İstiva gölgesine bir metrelik bir çubuğun istiva gölgesine 30 santim deyiniz. Vallahu alem dediğim gibi şehir şehir değişir, Coğrafi duruma göre değişir, mevsime göre değişir. Mesela İstanbul'da yazın diyelim 30 santimdir de zannediyorum fazladır. Kışın 40-50 santimdir. Kışın çünkü güneş daha güneye kayıyor, güneye kaçınca gölge büyüyor. Anlaşıldı? Şimdi bu demek. Kayıt aynen şöyle kayıtlarımız. İmame'in ne diyorlar? Her şeyin gölgesi, istiva gölgesi düşüldükten sonra, kendi kadar olunca öğleni vakti çıkar diyorlar. Her eşyanın gölgesi, istiva gölgesi çıkıldıktan sonra, kendisi kadar olunca öğleni vakti çıkar, ikindinin vakti girer diyorlar. Şimdi rakama, matematik rakamına döküyoruz. Çubuğumuz 1 metreydi. İstiva gölgesi 30 santim idi. Ne zaman öğlenin vakti çıkmış, ikindinin vakti girmiş olur. Kaç santim olunca? 1.30, 70, buçuk yok mu artıran eksenler? İstiva gölgesi çıktıktan sonra kendisi kadar olacak. Yani istiva gölgesine artı ekleyeceksiniz demektir. Yani bir metreden düşmeyeceksiniz. Bir metreye 30 ekleyeceksiniz. Bir metrelik çubuğun gölgesi 130 santim olunca, yani o 30'a çıkınca geriye o çubuk uzunluğunda gölge kalacak. Anlaşıldı? Bir metrelik çubuğun gölgesi kendi kadar olacak. Bir de artı 30 santim olacak. 130 <gülüyor> Bir de ne olur ne olmaz diye mi ekledin? <gülüyor> tamam tamam. Do dolayısıyla ne olacakmış? Bu vakitte öğlen çıkar ikindi girer. Tamam. Talebeler böyle dedi. Ebu Hanife ne diyor? Eşyaların istiva gölgesi çıkıldıktan sonra gölgeler kendisi uzunluğunun iki katı olunca öyle çıkar ikindi girer diyor. Yani iki otuz olunca bir metre çubuğun gölgesi iki otuz olacak. Otuz kendi istiva gölgesi artı taklattıracaksın iki katı olacak. Anlaşıldı? Gölge iki katını geçiyor iki katı. Ancak zaman iki katı değil işte. İki katı deyince çok uzun zaman gibi geliyor. İnsanın ikisinin arasında yarım saat fark yoktur. Yaklaşık 20 dakika dakikayla yarım saat arasında mevsime göre değişen bir fark vardır. Anlaşıldı? O yüzden şeyi benzetiyorlar ya. Yavuz Sultan Selim'in devrini ikindi sonu güneşine benzetirler. İkindi sonu gölgesine benzetirler. Zamanı kısa gölgesi uzundu diyorlar. Çok iş başardı manasını. Daha çok yaşasaydı daha çok olurdu manasını. Çünkü gölgeler dikken zor uzarlar. Ama uzamaya başlayınca hatta ikindi sonu güneş batınca bir bakarsın gölgenin ucu bucağı kaybolur. Hızlı uzar. Dolayısıyla iki, iki vakit diliminin arasında 20-25-30 dakika civarında bir fark vardır. Hatta birçok yerlerde ne olur? Ebu Hanife'ye göre ezan okunur. Ona asrı saniye diyorlar, öbürüne asr evvel. Şu anda okunan ezanlar imameyine göre okunuyor. Okunan ezanlar imameyine göre okunuyor. Sabah ezanı Türkiye Cumhuriyeti'ne göre okunuyor. <gülüyor> niye? temel kalkamayanlara göre okunuyor. Niye? Yani şu anda bilesinin sabah namazları yaklaşık yarım saat civarında geç okunuyor. Yarım saati de geçik. Çünkü talimat şöyle. E, nedir? Güneşin doğuşuna bir saat kala ezan okuyun diye. Yani şu anda okunan ezanlar vaktinde okunan ezanlar değil. Tekrar ediyorum. Sabah ezanları vaktinde okunmuyor. Vaktinden yaklaşık 30-40 dakika geç okunuyor. Namazlar. Namazları öyle kılıyorlar. Millet işte müezzinler fazla yorulmasın, imamlar fazla ırılmasın, cemaat camide çok beklemesin. Biz e, şey yaparız. E, kitabına uydururuz. Uydurulmuş. E, sizi yanıltıcı olmasın. Tamam Cuma'daki fetva mı? Yok öğlendeki vakit fetvası İmameyn'e göre mi? Yok iki ittifak var onda. Yani ihtilaf yok. Aynı. Ama Cuma'da yine TC'ye göre. Cuma'da imsak yani. çıkar çıkmaz yani sabah namazı olur mu normalde? Buyur. İmameyn'e göre imsak çıkar çıkmaz Hepsine çıkmaz göre oluyor. oluyor. Hepsine Bütün alimlere göre oluyor. Yok geçen sene başka bir tartışma oldu da 20 dakika bekler namazın sahi olmuyor falan diye. 20 dakika ne? 53 dakika. 73 dakika. Ha insanın, evet, şöyle diyeyim, şöyle belki denebilir, doğru olan oydu. Diyelim ki 5'te imsak oluyor değil mi? Evet. Şu anda 5'i 5 beş geçe yirmi falandır. Bir. Kaç? 5 Şimdi mi? Evet. O kadar ilerledim ya. Evet. Tamam, 521 diyelim. 5-21'de imsak oluyor. Diyelim ki oruç tutacak insanın 10 dakika kala, 55 beş geçe, 5'i 10 geçe, Kendini alıkoyması ve orucu tutmaya başlaması ihtiyatlıdır. Namaz kılacaksa da 5.30'dan sonra kılması daha ihtiyatlıdır. Niye? Tehlike bir ibadet ediyorsun, ibadetini tehlikeye sokmayasın diye. Ben takılmadım da ondan başka söyledim. İşte millete erken oruç tutturuyorlar, şöyle başlamalı iddiaları vardı. Onu zannettim. Böyle bu ihtiyat olarak bunu söylersin, teşvik edersin. Ama diyelim ki 5.21 mi diyor? 5-25'te bir tanesi. Namaz kılmaya başladı. Bunun namazına olmadı diyemezsiniz. Anlaşıldı. Doğru olan budur. Şimdi nere nereye geldik? İmameyninkini gördük. Ebu Hanife'ninkini gördük. Yani ikisinin hala bizim köyde bilmiyorum Ebu Hanife'ye göre okunurdu. İlçeden biz ezanları duyardık. Köydeki cema cemaatede yetişirdik. Arada yani 12-13 kilometre var. Oradan çıkar köydeki cemaate rahatlıkla yetişirdik. Bir de bizdeki yollar öyle asfalt değil 120 ile gidemezsin. Gıvrıl kıvrıl kıvrıl şeye, buna rağmen varır yetişirdik. Farklı okunurdu. Şöyle belki ihtiyatla hareket etmek babından öğle namazını geç bırakmamak. Yani o gölgelerin iki katına devre bırak. ikindi namazını da gölgeler iki katına çıktıktan sonra kılmak belki ihtiyata daha uygundur. Vallahi alem yani hayatın içerisinde bir de meşakkate meşakkat eklemek istemiyorum. Millet otobüslerde şurada burada namazı nasıl kılacağını, nerede ineceğini, nerede bineceğini şaşırıyor. Ama bilgi dağıracağınızda bunun olmasında fayda vardır. Tamam. Öğleyi böylece bitirdik. İkindi namazının vakti diyorsunuz şimdi. İkindi vaktini kolaylaştırdık ikindi vaktini yazıyorsunuz. Şimdi ne demek oldu anlaşılacak. Bir cümleyle bitecek zaten. İhtilafe binaen öğle namazının vaktinin çıkışıyla ikindi namazının vakti girer virgül güneşin batışıyla çıkar. Bu kadar basit. Kerahat vakitlerinde ayrıca zikredeceğiz ama bazı kanaatler var. Onu söylemem lazım. Güneş sararınca ikindi namazı kılınmaz diye. Kılınır. Hangi sebepten kaldı güneş sararmasına ayrı? Onu konuşacağız, sekre diyorum. Ama güneş batınca kadar ikindi namazı kılınır. Anlaşıldı? Hani bir fıkra anlatılıyor. Anlatayım da. Şey olarak, yaşanan fıkralardan. Bu ilk bölümü yaşandı mı yaşanmadı mı o uydurma zannediyorum ama fena değil. İlk bölümünde ne diyor bir tanesi namazı geciktirmiş. Sonra cemaat farklarını anlatmak için falan cemaatten birisine sormuş ya demiş yani namaz bayağıca gecikti şimdi kılsam olur mu? Bakmış saate Vallahi boşuna akıl mı demiş, kılma demiş onun sevabı hiçbir şey kalmamıştır uğraştırma kendini. Neyse üzülmüş tabii. Ondan sonra bir başkasına rastlıyor. Farklı bir cemaatten birisine. Ya diyor böyle diyor. Namazı kılamadım diyor. Buna da söylüyorum. Bana böyle dedi. Ne yapacağımı bilemiyorum diyor. Ya, kıl, kıl öyle şey mi olur? Kesin olur demiş. Kıl tabii. Neyse ondan da kılma. Bu sefer hazırlık yaparken üçüncü birisine rastlıyor. Üçüncü birisi de bir başka gruptan. Ona ona da soruyor iki macerayı da anlatıyor o da bir bakıyor saate. oho diyor daha 15-20 dakika var diyor geldi benim çayım yarım kaldı sen de bir bardak çay iç beraber gularız diyor <gülüyor> şimdi bunu anlattım birisine Hüseyin Korkut kardeşimize o da dedi ki ya dedi bizim gençler var dedi şeyde tanem evlerinde gidip geliyoruz erzak götürüyoruz. bazen uğrayıp hal hatır soruyoruz dedi. Şimdi tam gençlerin birinin evinin karşısında da birkaç ev var. Tam evinin karşısında bir yaş nene var dedi. Sık sık pencerede olur. Biz de geçerken hep hal hatırını sorarız. Teyze nasılsın? iyi misin? İşte işte, o da bize dua eder falan dedi. Yine vardık dedi gençlere. Selam sorduk. Hal hatır sorduk. Arkasından teyze nasılsın? Bizim gençlerden memnun musun diye sorduk. Allah razı olsun. Gül gibi çocuklar. Namazda niyazda Allah ecirlerini ziyade etsin falan dua etti diyor. Yalnız evradım, bir şey merak ediyorum dedi. Gençler hep namazını kılıp edip gidiyorlar dedi. O dedi ezandan önce bir namaz kılıyorlar. Onun ne olduğunu bir türlü anlayamayın. <gülüyor> Onun ne olduğunu öğrenir bana da söyler misin diye Kılınır. Bu yaşanmış bölümü. Şimdi dolayısıyla yani namaz şu vakitte kılınmaz diye vakit çerçevesi içerisinde olduğu zaman daima kılınır. Ecri fazileti ona göre bu ayrı ihmali ona göre. Bütün bunlar ayrı mesele ama kılınır mı? Evvel cevap kılınır. İkinli namazının girişinde. Deminki aynı hilaf geçerlidir. Onun için hadiseyi özet geçtik. Anlaşıldığını ümit ediyorum. Tamam. Akşam namazının vakti. Bunu anlatmak da çok kolay. Bunu da cümle olarak yazıyorsunuz. Akşam namazının vakti de güneşin batışıyla girer şafağın kayboluşu ile sona erer. Veya biter. Veya son bulur. Arapça değil mi? Uydur uydur söyle diyorlar. Aynı şey Türkçe içinde geçerli. Uydur, iyi uydur ama. Anlaşıldı. Şimdi burada güneşin batışı belli. Öyle. Şafak neye denir? Burada kavga var efendim. Şafak neydi? Bir. İlk önce şunu diyelim. Sabahleyin fecrin doğuşuna şafak denmez. Şafak sabah olmaz. Sabah şafak dediğin akşam olur. Sabah fecir olur, sabah tan olur. Onun için yeni şafak olmaz. <gülüyor> akşam ah günün bitişinde şafak olur. Anlaşıldı. Şafak neye denir? Yine Ebu Hanife ile talebeleri arasında ihtilaf var. Şafak, şimdi Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmam Malik, Şafi ve Ahmed İbni Hanbel'e göre güneşin battığı istikamette onu takip eden kızıllığa denir. Tekrar ediyorum. Bu saydığım alimlere göre şafak neye denir? Güneş battı, güneşin battıktan sonra peşinde kızıllık bırakır. Şafak o kızıllığa denilir. O kızıllık kaybolur. Geride sırf bir önce açık mavi, sonra giderek koyu mavi. Açık mavi, koyu mavi deyince aklıma kütahyalılar geldi. Kütahyalıların takım renkleri mavi. Mavi beyaz bildiğim kadarıyla tam bilmiyorum ama. Gütah öyle öğle tezarufta. Açık maviyi, koyu mavi. Hadi gari, hadi garibi. <gülüyor> bir türlü gol gelmiyor. <gülüyor> hadi. Dolayısıyla önce açık mavi gelir, sonra koyu giderek kararan bir mavi gelir. Ne nedir? Dolay bu bu şafaktan sayılmıyor onlara göre. Şafak ne sayılıyor? O kızıllık sayılıyor. Ufukta kızıllık kaybolunca akşam namazının vakti bitiyor. Bu yüzden şafiilere dikkat ederseniz onlar bu vakit bitmeden akşam namazının kılınmasını çok acele ederler. İhtiyat da onu gerektirir. Hatta halk arasında bir tabir vardır. Akşam namazının vakti dediğin at buyruğunu sallayıncaya kadar gelir geçer diyorlar. Yani aceleliği ifade etmek için bunda eğer o kızıllık kastediliyorsa şafaktan bunda bir hakikat payı vardır. Akşam namazının vakti doğrusu dardır. Bu yüzden Hanefilerde akşam namazından önce sünnet kılmak da veyahut da nafile namaz kılmak da mekruhtur. Ebu Hanife'ye göre kızıllığı takip eden mavimsi aydınlıktır. Şafak batar peşinde açık mavi gelir dediğim yani demek ki koyu mavi denir. O koyu mavi de kaybolunca ne olur? Şafak kaybolmuş olur. Ona denir şu anda akşam namazı Ebu Hanife'ye göre bitip yatsı namazı Ebu Hanife'nin bihişine göre okunuyor. En azı yarım saat geçkindir. Yarım saatten daha fazladır. Yani şu olarak. İkisi arasındaki fark evet yarım saatten fazladır. Buyur. İkisinin arasına vakit girsin diye. İkin, evet öğrende ikindide e, imameyle uyuluyor. Burada Ebu Hanife'ye uyuluyor. İşte akşam vakti biraz daha ümmete kolaylık olur diye. E, bu yüzden e, bazı yerlerde yine ima, diğer imamlara göre uy, kutuba doğru gidiliyor ya. Orada bu uzun sürdüğü için orada mesela e, diğer mezheplere göre uyularak hareket ediliyor. Burada mümin ne yapmalıdır? Demin demek istediğimi burada da e, o ilk vakitte kızıllık batmadan kılması ihtiyata daha uygundur. Anlaşıldı? Eğer kızıllık batmadan kılarsanız, bütün imamlara göre namaz sahiptir. İhtiyatta bunu tercih etmelidir. Evet. Şimdi, bu aydınlık devre, size sözünden aydınlık ekvatora yaklaştıkça daha kısa sürelidir. Bunun zaman zaman söylüyorum. Kutuplara ilerledikçe daha uzar. Bu yüzden birçok kuzey ülkede yatsı namazının vaktinin girişi imameynin ve diğer imamların görüşü esas alınarak tayin edilir. İşin garibi şu anda Suudi Arabistan'da da böyledir. Yani Ebu Hanife'ye göre. Ama onların bir prensibi var. Şöyle diyorlar. Nasıl olsa Akşam namazının vakti güneş batışıyla biliyorsunuz başlıyor o belli. Çıkışı da diyor çıkışı kızıllığın batışıyla o da orada Türkiye'den daha az sürüyor o da belli. Ama ondan sonra yatsı namazı hemen okunacak olsa arada çok vakit kalmıyor. Dolayısıyla onların inancına göre yatsı namazının vakti girdikten sonra yatsı okunuyor. Araya oraya dikkat ederseniz onlar da istisnasız kış yaz akşamla yatsı namazının arasında hep bir buçuk saat vardır. Bir buçuk saat bir 31 olmaz, bir 32 olmaz, hep bir buçuk saat koyuyorlar. Niye? Bu tayin edilmiş bir vakittir yoksa girişiyle ile ilgili değildir demek. Ramazan ayı gelince o bir buçuk saate iki saate çıkarıyorlar. Yani akşam namazından iki saat sonra yatsının ezanı okunur. Bizde de onu öğrendiler. Yakına kadar iki saat sonra okunuyor idi. Bu sene uygulamadılar bildiğim kadarıyla. Vallahi bu sene yoktu. Çünkü yaz olduğu için zaman zaten uzun olduğu için yazın herhalde uygulamadılar. Ama hala Arabistan'da, Ramazan'da yatsı namazı iki saat sonra okunur. Onun dışında hep bir buçuk saat sonra okunur. İnsanlar olan var, olmayan var. Yani şu anda bile bizim yani sabah namazlarını Diyanet bir öğrenci, üniversitesi öğrencisi ne diyor, şeyden duymuş tabii sabah namazıyla ilgili şeyi. O diyor 73 dakika demiş, ben diyor kendime göre iştihad ettim diyor, yarım saat sonra başlıyorum diyor. Yarım saat daha yiyormuş, namazı da ona göre kılıyormuş. İşin daha orijinali şu, Ramazan bittikten sonra diyor, diyanet de benim dediğime geldi. Ezanı <gülüyor> geç okumaya başladı diyor. Yani. Sen insanlara bunu öğretirsen gelecek cevap bu. Ha, iki ezan mı? Şöyle diyeyim. Peygamber Efendimiz Ramazan'da iki ezan okutmuş. Birisi sahur'a kaldırmak için ezan, birisi fecrin başladığını bildiren ezan. Hadisi şerifte de diyor ki: "Bilalin ezanı sizi yanıltmasın." diyor. O sahura kaldırmak için ezan okunuyor. Sala günümüzde sala var karışmasın diye insanlar. Onlar da sala yaygın değil. Teheccüd namazı için ve ne için? Sahur için birinci ezan okunuyor. Dışında da Buyur. Teheccüd için de okutuyorlardı hocam. Evet evet. Hı -hı. Yok hayır teheccüd için e, o şeyde e, teheccüd için yine sahur vaktinde onun belli bir vak var. Mesela teheccüde erken alacaklarsa ezan okumuyorlar o zaman. her yıl boyu okuyorlar. Yıl boyu okuyorlar. Hem tecvid için hem de oruca kalkmak isteyenler için o ne de devam diyor sadece bu okuyuş Mescid-i Nebi'de ve Haram-i Şerif'te yani Kabe'de başka yerde değil. Bu ikisinde okuyorlar. Şimdi şöyle diyeyim o neyden al? Ramazan'dan alma. Peygamber e Ramazan'da bir Bilal'e ezan okutuyor. 2 fecir imsak başlayınca Abdullah İbnü Ömer Mektum'u okutuyor. Bilal'in sizi yanıltmasın, o sahura kaldırmak içindir diyor. Fecrin başladığını bildiren ezan, Abdullah İbn-i ezanıdır diye ihkaz ediyor, buradan geliyor. Biz onun yerine şimdi zihinler karışmasın diye ne yapıyoruz? Birine sala okutuyorduk, öbürüne ezan okutuyorduk. Şimdi o da kayboldu, davul çalıyoruz. Evet. Şimdi davul çalıyoruz, çaldıkları da bir şey yapsa, teneke çalıyor gibi, dımbır dımbır dımbır, dımbır, bambır, dımbır falan filan. Eskiden davulcular dolaşır şey yaparlardı. Şimdi kolayını bulmuşlar. Bir pikabın arkasına duruyor. O çalıyor pikap yürüyor. Tamam. Şimdi yat sanamadının vakti diyorsunuz. O da kolaylaştı. Şafan kaybolması ile başlar. Fecri sadıka kadar sürer. Şafan kaybolması ile başlar feci sadaka kadar sürer. Şimdi bize soru soruyorlar. Hocam diyor telefon ediyor. Saat 12'de diyor öbür gün başladığına göre 12'den sonraya kalan namaz ertesi günün namazı olmuyor mu? Şimdi, şimdi bir değil iki değil yani bu gelen soru şey değil. Ne zaman aklına düştüyse o, o zaman telefon edip soruyorlar. Yatsı namazlarının İslam'daki gün anlayışı farklı. Tekrar ediyorum yatsı namazlarının şafan kayboluşuyla başlar. Nereye kadar sürer? Fecr-i sadığın doğuşuna kadar sürer. Tabi iftar olan vakitleri, diğerlerini, vitrinin vaktini, teravihin vaktini, bayram namazlarının vaktini sonra konuşacağız. Çünkü saat 1'e geldi. Evet. Evet. Evet soru bölümüne başlayalım isterseniz hemen orada var bir tane gelmeden daha vakitlerden çıkamadık azıcık kaldı ama neyse önün arkadaymış hocam evet başka bir imamın görüşüne muhalefet etmemek veya riayet etmek dikkate almak Müstahaptır dediniz, doğru. Buradaki imamlardan maksat dört ve imamımı mı? Evet. Sadece, yani evet derken şunu kastediyorum. Diğer imamlar da var, kayboldular. Yani görüşleri var hala kitapta. İlim ehli belki bilebilir. Ama müştehit sayılan imamları kastediyoruz. Her kafasına rüzgar estiren, her iddiada bulunan, her cebinden hüküm çıkaran, Bazen can sıkıntısından hüküm çıkaran, bazen de İslam'ı bulandırmak için laf söyleyenleri kastetmiyoruz. İmam deyince adam gibi adamı kastediyoruz, müştehitleri kastediyoruz. Mezheplerin arasında görüş farkları olduğu durumda bizim hangi görüşü benimseyeceğim bir problem? Hiç de problem değil. <gülüyor> Bu problemi çözecek kişinin müştehit ehliyetinde olması gerekmez mi? Evet, yani. Mesela İmameyn'in görüşünü benimsemek işte şöyle diyeyim bakınız bu belki üzerinde uzun konuşacak yeterince bir soru yerli yerine bir soru da uzunca konuşulacak bir mesele. Şu diyeyim sadece Ebu Hanife karar vermemiştir. Sadece İmameyn karar vermemiştir. Sadece işte İmam Züfer karar vermemiştir. Sonraki nesillerdeki imamlar bunları yeniden elekten geçire geçire geçire. Bu konuda bazen Ebu Hanife'nin görüşü imame'ine karşı öne çıkmış olabiliyor, geriye çekilmiş olabiliyor. Ebu Hanife devri, tabi devriydi. O çelik çok olgun devriydi. Daha sonra şahitlerin şahadeti Ebu Hanife'nin devri kadar berrak değildi. O devirde tezkiyeye ihtiyaç vardı. Çünkü devirden devire bazı şeyler fark ediyor diye görüş farklılıkları geliyor, eleniyor. Her mezhebin içinde bu vardır. Her mesebin sonraki alimler Önceki alimlerin görüşünü ayıklıyorlar, net net ekleme yapıyorlar ve mezhep olgunlaşma devresi yaşıyor. Bunların birbirinden istifadesinin murat hepsinde var. Yani diyelim ki daha önce söyledim ki başın bütününü mesle bütün imamlara göre sahiptir. Bunda bir problem yok. Ama saçın birazını kesersem, birazını mesedersem, bu da olur mu? Madem ki İmam Şafii söylüyor, bu da olur mu? Bu ihtiyatsız harekettir. Bu, bu, bu nevi istifadelerin kendine ait şartları vardır. Fıkıh kitaplarında Resmül Mufti diye bir bölüm var. Bu şartları inceler, bu kaydeleri inceler. Bu biraz detaylıca bir konudur. Doğru olan tek prensip üzerine yürümektir. Bu İslam'ı yaşamadaki ciddiyeti gösterir. Allah razı olsun. Şu Evet. Daha, daha evvel yanlış soru sormuştuk. Dikkat ediyor şimdi diyor. da, tamam. Dışarıdayken peçeyle namaz kılınır mı? Kılınır. Ben peçeyi çıkartmadan kılıyorum. Dışarıda kıldığımda de deniyor. Yani peçeyle namaz kılınır mı? Evet kılınır. Namaz neyle kılınmaz? Sarık gibi yumuşak. Secde edilince yerin sertliğinin hissedilmediği şeyle kılınmaz. Evet. Yüzü anla, anladığı Mek, mekruh, mekruh değildir namazda. Yani bir kadının peçeli olarak namaz kılması mekruh değildir. Tamam. Ancak o peçe şeyi engel oluyorsa yani peçe nerede caiz değildir? İhramlı kadının yüzünü yüzüne değen bir peçeyle örtmesi örtmesi caiz değildir. Onun dışında caizdir. Ebu Hanife'nin cemaatle kılan namazlarda isfari tercih ettiğini söyledi. tek başına kılan namazda bu tercih de bu yöndemidir. Değil. Tek başına kılan isfar faktini seçmek zorunda değildir. Bu isfarla isfar cemaatle ilgili bir meseledir. Ancak tekrar ediyorum şu var yani ezan ok ezanı Muhammed'inin okunması da namazın sünnetidir. O da gerçekleştiklerin sonra kılarsanız doğru davranış yapmış olursunuz. Hayır ben ondan önce yola çıkacağım namaz kılabilir miyim kılabilirsiniz doğru olan nedir? Erkekler için özellikle söylüyorum ilk önce bir ezan okumaları sonra sünneti, yani evinin içinde de olsa ezan okumaları, sonra namazın sünnetini, farzını kılmalarıdır. Anlaşıldı? Böyledir. Tamam. Namazları cem etme konusunda mezhep farklılıkları nelerdir? İnşallah haftaya. Bu konuyu ayrıca inceleyeceğiz. Muharrem ayında zaten kafamız Muharrem ayıyla dolu. 10 veya 11 gün oruç tutulmalı deniyor. Hayır. 2 gün tutulmalı. Evet 9-10 veya 11 tutulmalı. Bunun delili sünnette mevcut mu? Dediğimin delili var. 11 günün delili yok. Tamam. Bir gün daha ilave ediniz diyor Peygamber Efendimiz. Önüne ve sonra bir gün tek başına o günü tutmayınız diyor. Bunun delili var. Muharrem'in 10 gününün orucu ile ilgili bilgiler tuhaf bir oruç şekliyle şeylerden geliyor. Hem kazaya hem de Muharrem orucuna niyet edilse kaza orucu olur. Cevabı öyle de. Sorunun gerisini cevapla tamamladım. Bazı kardeşler mescide ağzı sigara kokulu geliyor. Namazı zor bitiriyoruz. Böyle kişilerin cemaati terkinin hükmü nedir? Bu kişiler cemaati terk etmemeli. Bir an evvel sigarayı terk etmelidir. Eğer <gülüyor> fırsatta. Evet. Evet. Bana soruyorlar hocam ihramlıyken sigara içilir mi? Sanki başka zaman içilir. <gülüyor> Hangi durumlarda sandalyede namaz kılınabilir? Gerçekten sıhhatleri başka türlü kılmaya el vermiyorsa? Anlaşıldı? Sıhhatleri gerçekten. Işık yanmazken karanlıkta namaz kılınmaz diyorlar. Böyle bir şey var mıdır? Mekruhtur. Mekruhtur, temizliğe ve tehlikele riayet edemez korkusuyla, endişesiyle mekruhtur. Bazı kardeşlerimiz de işte kendini namaza verme, konsantre olma açısından tercih ediyor böyle namaz kılmayı. Ama şöyle değil yani ışığı azaltabilirsiniz ama secde yerini görünüz. E, dolayısıyla e, temizliğine de riayet ederek görünüz. E, bütünüyle ışıksız kılmayınız. Evet. Yani kıl, kıl, kılınabilir yani bak mekru ayrı şeydir namaz kılınmaz ayrı bir şeydir bunlara birbirinden artık ayırınız yani kılın evet namaz kılan bayanın bayana namaz e, erkeğin görmesiyle namaz bozulur mu elbette ki bozulmaz bu da e, Türkiye'de bir anlayış e, ya gelip işte erken önüne dururlar hizasına dururlar ayrı veyahut da erkek kadına namaz kılarsa namazı bozulur hayır bozulmaz Sadece rükû ve secdelerinde daha dikkatli, daha tesettüre uygun hareket etmelidir. İstenen budur. Namaz kılabilir. Eğer öbür türlü olacak olsa da tarlada, bağda, bahçede, orada, burada. Yani şartları e, İslam'ın emretmediği şekilde zorlaştırmayınız. Zorlaştırdıkça namaz kılma azalır. E, onda tedirginlik çoğalır. Bu doğru değildir. Evet. İkindi vakti istiva vaktinin üzerine eşyanın iki katı ile mi başlar yoksa istiva vakti ile birlikte eşyanın bir katı ile mi başlar bunu anlattık. İmameyne göre bir katı yani diyelim ki bir metrenin bir metrelik bir çubuğun 130 santim olmasıyla başlar dedik. Ebu Hanife'ye göre 230 santim olmasıyla başladı derdik. Şu andaki uygulama imameyne göredir. Bir insan düzenli böyle yapsa caiz midir doğru mudur? Evet doğrudur. İhtiyatlı hareket ederse güzel olur dedik. İhtiyatlı hareketten kastımız ne? Öğleyi eşya 130 cm'e kadar öleyi kılması, 230 cm'den sonra ikindi kılması daha ihtiyatlıdır ama bağlayıcı değildir. Tamam? Çok doğru değil. Bu İslam'da ciddiyetsizlik sayılıyor biraz. Doğru değildir. Camide namaz kılan bir bayanın Avret Bahadeli'nin bir bölümü açıksa nasıl uyarılır? Yani Gidip de abla mesela kolo, kolo falan gözüküyor ise uyarmasak olur mu? Şöyle diyeyim, bakın bu uyarma meselelerinde gönül kırmayacak, inada sevk etmeyecek, bir üstup yakalarsanız, fayda verecek bir üstup yakalarsanız en iyisi bu üstuptur ve uyarmak doğru olandır. Bir insan da bu nevi bir hatasından dolayı uyardığı için teşekkür etmeli bunu bir kusur vesilesi kabul etmemelidir. Ayet-i Kerime'de فَلَا سَدَّقَ diye bir ayet-i kerime var. Orayı okurken hoca efendi, ben de iki kere dinledim. Çocuk yaşlardaydım, iyi hatırlıyorum. فَلَا diye başlıyor. Feyi uzatarak başlıyor. Sonra bir şey, hoca efendi, hocam dedi, onu okumayın de, فَلَا diye okuyun dedi. An, Bak dedi, bana kırılacaksın biliyorum ama dedi, herkesin seni her dinleyişinde tedirgin olması, ve kıs kıs gülmesinden bir kere dedi söylemek herhalde hayırlıdır diye söylüyorum dedi. Aralarında kavga çıktı. Doğru olan teşekkür etmesiydi. Çünkü bazı şey var sen doğru okuyum zannediyorsun. Nedir? Doğru okuduğunu bir insanın dinlemesi ve ikaz etmesi doğrudur. Bazen insan şunu söylüyorum mu diye zanneder öbürünü söyler. Bu olabilir mi? Olabilir. Karşıdaki de bunun fırsat yakalamışçasına değil iyi niyetle ikaz ederse doğru olan budur. Ama bunların fayda vermeyeceğini bazen, bazen inadına ya, ihmallerin olduğunu veya bazen de nedir, o insanın yeni başladığını görüyorsunuz, kırmak istemiyorsunuz veya şöyle yapıyor, en uygunu yakalayıp ikaz etmek doğru olandır. O farkında değilse ona bu şekilde ikaz doğru olandır, Tavır olandır. Evet. Buyur. Yani genelde, diyor, namazı... Evet, beli açılanlar ya beli açılanlar diyor. Yani şöyle diyeyim, namaz ne zaman bozulur? O uzvun dörtte birinden birine veya daha fazlası açılırsa bozulur. Evet yani dolayısıyla ikaz etmekte fayda var yine. Bir de insanlar daha giymeye veya kısa giymeye meyilliler. işte değişik mülahazaları var diyeyim. Onun yerine hem sıhhatlerini hem de namazların sıhhatini düşünseler daha iyi ederler. Ve ala seyyidil enbiya'i vel murselin ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil